Oh İzlediğiniz için Bakaynat. Kainat. Bugün 3 Nisan Cuma. Yıl 2020, ay 4, gün 94, Kasım 148. 1441 Hicri, Şaban 10. 1436 Rumi, Mart 21. Çiçeklerin açılması. Bülbüllerin ötmesi. Günün sözü, adalet kainatın ruhudur. Ömer Hayyam. Günün Tarihi 114 yıl önce bugün 3 Nisan 1906 yılında Lumière kardeşler renkli fotoğrafı icat ettiler. Günün malumatı Nisan ayında Tarlalar Tava gelen topraklarda birinci nadas yapılır, köstebek yuvaları temizlenir, patatesler çapalanır, yeni çayırlar yuvarlanır, mısır, şeker pancarı, darı ve pamuk ekilir, fide dikilir. Meyveler Şeftali ağaçlarının gereksiz tomurcukları ayıklanır. Kiraz, armut, elma, erik, zeytin ağaçlarına aşı vurulur. Çiçekler Menekşe, şebboy, karanfil, margrit, ağ çiçeği, fideliklere, kına çiçeği de yastıklara dikilir. Bahçıvanlık Kalem aşısı işi sürdürülür. Sonbaharda yaprak aşısı vurulmuş fidanların aşağıdan aşağı kısmında fışkıran tomurcuklarını koparmalıdır. Bu surette aşılar kuvvetlenir. Her nevi çelik yapmaya devam olunur. Yaprağını dökmeyen ağaçlardan daldırma yapılır. Büyük Saatli Marif Takvimi Debout, debout Le monde Va changer de base Nous ne sommes rien Soyons tous Herkes Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr Ve Açık Gazete Programı haftanın son Açık Gazetesi Başlamış oldu Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay Ve e, Robi Tayar'la Birliktesiniz biz Ömer Madra Bendeniz ve Özdeş Özbay Evlerimizden yayın yapıyoruz Bu şu, korona günlerinde e, Robi Tayar Stüdyoda Andrei Gritko da Bize destek veriyor Günaydın Günaydın. Evet, açılışımızı internasyonelle yaptık. Bu kavga sonuncu kavgamızdır. Internasyonelle kurtulacak insanlık kurtulur, insanlık diyen ünlü marş diyelim ve Fransızca sözleri 1871'de Eugène Potier tarafından yazılmış. Paris Komünün üyelerinden birisi kendisi. Ve 1888'de de Pierre de Dugayter tarafından da yeni bir melodiyle bestelenmiş eski sözleriyle, özellikle de Potier'in sözlerine uygun olarak Louis Michel'den bahsedeceğiz. Paris Komünü ile ilgili olarak onun için çaldığımız bir parçaydı. Şimdi Eduardo Galeano'ya bakıyoruz. kadınlar Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru Nuestros <Sessizlik> cuerpos <Sessizlik>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 Adını takmıştı. Oy kullanmak talep ettikleri o haklardan biriydi. Bir öncekinde yani 1848 devriminde komün hükümeti bire karşı 899 oyla bunu reddetmişti. Bu ikinci komünde kadınların taleplerine kulaklarını tıkamaya devam ediyordu ama iktidarı elinde tuttuğu kısa süre boyunca kadınlar Boyunlarına bağladıkları taburlarının simgesi kırmızı eşarpla, her tartışmada fikirlerini beyan ettiler, barikatlar kurdular, yaralıları tedavi ettiler, askerlere yemek verdiler, ölenlerin silahlarını alıp onların yerlerini doldurdular ve savaşırken öldüler. Daha sonra bozguna uğradıklarında karşısında savaştıkları iktidarın intikam saati gelince binden fazla kadın askeri mahkemelerde yargılandı. Sürgüne mahkum edilen kadınlardan biri de Louise Michel'di. Bu anarşist öğretmen mücadeleye eski bir karabinayla katılmış ve çarpışmada yeni bir Remington tüfek kazanmıştı. Son kargaşada ölümden kurtuldu ama onu çok uzaklara gönderdiler. Sürgün cezasını çekmek üzere yeni Kaledonya'ya gitti. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel tres por mi, por ti, por Bir ufak düzeltme de yapayım. Berhem Baltaş bizimle beraberdi bugün. Andrei Gritschko izinde. Ee, şimdi bu kadınlarla ilgili şeyi de söyleyelim. Galeano'nun metninde bahsedilen Luis Michel Paris Komünü sonrası yargılanmış ve bir avukat tarafından savunulmayı da reddetmişti. Kendi yaptığı savunmasında da. Kendimi savunmak ve birilerinin beni savunmasını istemiyorum. Tüm varlığımla toplumsal devrime aidim ben ve bütün davranışlarımın sorumluluğunu kabul ediyorum. Yaptıklarımı bilerek ve isteyerek yaptım demişti. Diğer yoldaşları gibi kurşuna dizilmemiş bir kısmı yapıldığı gibi kadınların ve işçi sınıfının özgürlüğü için mücadeleyi de ölümüne dek sürdürmüş yazdığı şiirlerle de komünü savunmuştu. Evet şimdi de tarihte bugüne kısaca bir göz atalım. 1953 yılında bugün Çanakkale açıklarında bir gemiyle çarpışan Dumlupınar denizaltısı battı. Dumlupınar faciası adıyla anılan kazada 81 denizci öldü. Evet Nabolanda adlı bir İsveç bandralı gemiyle çarpışmıştı. Çok trajik bir ölüm oldu bekleyerek kurtarılamadılar. 1966'da bugün Başbakan Süleyman Demirel, Türkiye'de Amerikan üssü yoktur, tesisi vardır dedi. Güzel söz. 1968 yılında bugün Amerikalı sivil haklar savunucusu Martin Luther King öldürüldü. 1976'da bugün TRT Eurovision şarkı yarışmasında Yunanlı şarkıcının gösterimini sansürlemiş, şarkıcı sahneye çıktığında TRT yayını kesmiş ve memleketim şarkısını çalmaya başlamış protesto ediyorlar Yunanlıları 1993 yılında bugünse Karadenizlilerin taktığı adıyla Beyaz Balina Aydın Rusya'daki havuzundan ikinci kez kaçtı Aydın 4 Nisan 1993 tarihinde Akçakoca açıklarında görünmüştü Evet şimdi günümüzün haberlerine geçelim Tabii korona virüsüyle ilgili bütün dünya çalkantı halinde. Yeryüzü bir daha asla aynı olmayacak gibi bir manzarası da olduğunu söyleyebiliriz. Bugün 3 Nisan 2020 saat 7.10 itibariyle baktığımızda total e, dünya yüzündeki koronavirüsü rakamları e, tescillenmiş vaka sayısı resmi olarak 1 milyonu aşmış durumda. Benim son Baktığım görebildiğim kadarıyla 7-10 itibariyle 1.017.381'di. Ve total olarak ölenlerin sayısı da el, dünya çapında 53.000'i aşmış vaziyette. 50.000'i 50 aştığı gibi 53.000'i de aşmış durumda. Ve 53.274'tür son sayı. Türkiye'nin durumuna da bakıldığı zaman ilk 10'un içinde yer aldığını görüyoruz. Son olarak 18.135'e ulaşmış durumda vaka sayısı ve ölü sayısı da 356 olmuş. Türkiye hem vaka sayısı itibariyle ilk 10 içinde dünyada ve günden güne yükseliş sayısı itibariyle de en yukarılardan birinde yer alıyor. Vaka sayısının artışı bir gün içinde %15,66 yani o %16'ya yakın. Ölüm sayısı da bir günden ötekine artış olarak da %29'a yakın. Böyle bir durumla beraberiz. Yani küresel konfirme olmuş vakaları sayısı 1 milyonu geçti dünya çapında ölü sayısı 50 bini geçti ee, ve Amerika Amerika Birleşik Devletleri başı çekiyor çok büyük bir farkla 2. sırada İtalya var 3. sırada İspanya 4. Almanya 5. Çin Çin 5. sıraya düşmüş durumda Fransa'da büyük bir yükselme göze çarpıyor ölenlerin sayısı itibariyle 5 bini aşmış vaziyette ve %33'ten fazla, %34'e yakın bir günden güne artış sayısı var Fransa'da da böyle. Fransa'nın arkasında İran, Britanya, Birleşik Krallık, İsviçre ve ondan sonra da 10. sırada Türkiye geliyor görebiliyoruz bu şekilde. E, Almanya'da acil yardım, mali yardım isteyenler arasında çok yüksek bir sırada 1.100.000 kişi başvurmuş durumda. Katalunya bölgesi de İspanya ordusundan yardım istemiş durumdalar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de kordone yani dünyanın bütün koordinasyon halinde bir cevap vermeye pandemiye karşı cevap vermesi daha büyük bir küresel direnç ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu söylemiş durumda. Durumun bu şekilde olduğunu bir özet olarak söyleyebiliriz. Asya ülkelerinin ikinci bir korona virüsü dalgası ihtimaliyle karşı karşıya olduğu söyleniyor. Asya'da günlük vaka sayılarında yeniden bir yükseliş görüldüğü belirtiliyor. Selim Badur'la korona virüsü korona günlerinde dün de kendisi Selim Badur profesör. Bunu söylemişti zaten. ikinci bir dalga ihtimalinin her zaman mümkün olduğunu söylemişti. Hong Kong'da yeni vakalarda bir artış görülüyor. Tayvan en başarılı ülkeler arasında mücadelede. Yabancılara hala kapalı sınırlar. Vaka sayısı da hala düşük. E, Singapur'da yalnız tehlike çanları çaldığı belirtiliyor BBC'nin haberiyle. Dünya Sağlık Örgütü'nün. En başarılı ülkeler arasında saydığı mücadelede ikinci bir salgın dalgası tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Asıl önemli olanlardan bir tanesi Japonya'da, Tokyo'da özellikle başkentte, Tokyo'da büyük bir patlama değilse de Tokyo'daki vakaların artışının kaygı yarattığı belirtiliyor. Gün bazında üst üste yüksek çıkmaya başladığı haberleri geliyor vakaların. Güney Kore'de de önlemlerin sıkılaştırılması çağrıları var. Böyle bir durum var. Tabii iktisadi olarak da çok büyük sorunlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki haftada 10 milyon insanın koronavirüsü nedeniyle işsiz kaldı. Ve işsizlik başvurularının bir hafta içinde 6,6 milyona, 6 milyon 600 bin kişiye ulaştığı var. Bir önceki hafta 3,3 milyon olan işsizlik başvurularıyla... İki haftada 10 milyon insan işsiz kalmış oldu. Bu da muazzam bir problem yaratacak. 6 milyon 600 bin kişinin katılmasıyla beraber. Boston Globe gazetesinin başyazısında da Trump'ın elinde kan var denmiş. Koronavirüs salgını süresince yaptıkları sebebiyle elinde kan olduğu belirtilmiş. Büyük darbe engellenebilirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin krizden alması beklenen deniyordu. Bu böyle... Yani Trump bütün bu süreci pek umursamaz geçirmeye devam ediyor. Dün hani söylemiştik iki gün önce bir tweet atmıştı. Amerikan yurttaşlarını Amerikan arabaları kullanmaya davet etmişti. Dün de yine hani kendi ülkesinde böyle radikal gelişmeler olurken 6 milyon işsiz işte 200 binin üzerinde vaka sayısı vesaire. İran için tweet atmış. İran saldırı planlıyor büyük bedel ödetiriz diye e, tehdit etmiş İran'ı ve müdahaleden yani askeri bir müdahaleden de şey yapmış. Bir, bize Irak'ta üstlerimize yönelik saldırı hazırlığı içerisinde olduğuna dair istihbarat alıyoruz demiş. Sakın yapmayın evet. diye de uyanmış. Muazzam bir sorumsuzluk örneği sergilemeye devam ediyor. Çok ciddi... E, ambargo da e, devam ediyor İran'a uygulanan bu arada. Bu da e, hep üzerinde durulmuştu. Ölümlerin ciddi bir sebebi İran'daki vakalarda ilaca ulaşamaması İran'ın diye. Evet yani çok son derece vahim bir şey. Beyaz evden mesela son olarak da yine çok değişik bir tuhaf açıklama var. Dışarı çıktığınızda yüzünüzü örtün diyor. Trump insanların maske yerine atkı kullanabileceğini söylemiş. Yani hakikaten akla hayale gelmeyecek şeyler yapılıyor. Öte taraftan... Çok vahim başka gelişmeler de oluyor. Mesela e, şeyden şöyle. Trump'tan daha ileri gidenler var biliyorsunuz. Filipinler lideri var. Duterte açıklamalar konusunda herhalde yeryüzünün en kendini bilmez liderleri. Korona tedbirlerini ihlal edeni vurun açıklaması yapmış. Ee, durum giderek kötüleşiyor Sizi sorunun ciddiyetini anlam, anlamanız için bir kez daha uyarıyorum demiş Duterte Yani kendi vatandaşlarına sesleniyor yaptığı konuşmada bu şekilde sizi uyarıyorum diye Polis ve askere de şu talimatı vermiş Sorun çıkaranı direneni vurup öldürün anlaşıldı mı diye seslenmiş Evet çok son derece endişe verici açıklamalar bunlar Ayrıca bu Kaygı verici ciddi açıklamalardan bir tanesi de yani açıklama değil de aslında genişleme genişleyen durumlardan bir tanesiyle ilgili Brezilya'da da en, en sorumsuz evet. ve şey başkanlardan bir tanesi Brezilya'da Bolsonaro da hafif durumda bir sorun yok diyor ama aynı zamanda yeryüzünün belki de en vahim vakalarından bir tanesiyle haberini de aldık. Amazon yağmur ormanlarında bir yerli kadın Amazon yağmur ormanlarının ta derinliklerinde bu yeni korona virüsüyle sağlık enfekte olmuş ve 300'den fazla binlerce yıldır orada yaşayan orijinal halk var, yerli halk var ve ilk vaka Sağlık Bakanı bizzat bu konuyla yerlilerin sağlık hizmetleriyle ilgilenen bakan söylemiş. Kokama Kabilesinden birisi pozitif çıkmış Kolombiya ee, sınırında Amazon'un ta diplerinde Manaus eyaletinde çok e, bu büyük bir yani 500 yıl önceki büyük e, Latin Amerika'daki Kuzey Amerika'daki yalelerin yok oluşu gibi bir durum yaratabilir çünkü onların bünyeleri bu hastalıklara yabancı. E, Türkiye'den de çok tatsız bir haber var Diyarbakır kayyımı belediyesi başkanlığından bir açıklama gelmiş mezarlıklara ziyaret edilemeyeceği enfeksiyonu arttıracağı şeklinde bu da benim dünyada duyduğum en vahim açıklamalardan bir tanesi yani bırakın yaz tutma hakkını yani ölülerini gömme ve ziyaret etme hakkını ellerinden almak insanların doğrusu kalabalık olduğu gerekçesiyle çok tuhaf oluyor. Bunun herhalde bir açıklaması olması gerekir diye düşünüyorum. Ev burada azabel Amazonlardaki yerlilerden söz ediyorduk. Ee, hani en kırılgan gruplardan bir tanesi aslında yerli halklar dikkat edilmesi evet, gereken evet. bir diğer kırılgan grubunda her zaman en başından bir göçmenler olduğunu söylüyorduk. Yunanistan'dan bu konuda kötü bir haber geldi. Bir sığınmacı kampındaki 20 kişi de yeni tip koronavirüs testinin pozitif e, çıktığı haberi geldi. Bunun üzerine kamp karantinaya alınmış e, Topyok'un. Evet gidiş gidişatın berbat olduğuna dair çok sayıda şey yani. E, mesela işte e, bu da Brezilya lideri durum hiç de abartıldığı gibi değil demiş. Yani biraz önce... Dünyada abartılması neredeyse imkansız vahamette bir olaydan bahsettik. Hiçbir zaman beyazlarla ve başka insanlarla ve onların hastalıklarıyla hiçbir zaman teması olmayan bir binlerce yıllık bir kabilenin enfekte olmasından daha vahim ne olabilir diye düşünürken o bölgenin lideri, durumunda olan seçilmiş lideri olan Brezilya'nın Bolsonaro aşırı sağcı hatta faşist diyebiliriz salgını hafife alan açıklamalarına devam ediyor durum hiç de abartıldığı gibi değil diyor Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasına da bir saniye için geri dönecek olursak mezarlık ziyaretlerini şöyle açık e, valilik belediye başkanı demiştim demin yanlış T24'ten bir haber bu Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs yani Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında il, il genelinde özellikle perşembe günleri yoğunlaşan ve sosyal izolasyonla, sosyal mesafe kuruluna uymayarak halk sağlığını riske eden mezarlık ziyaretleri yasaklanmıştır diyor. Bu... Bunu ilk defa duyuyorum tarihte. Yani yalnız Türkiye açısından değil mezarlık ziyaretlerinin yasaklanmasını daha önce bilen varsa bildirirse sevinirim doğrusu. Ya, piknik falan hani yasaklanıyorsa grup halinde gitmesinler diye tahmin ediyorum. Böyle bir şey iyi yapmışlardır diye. Ya aileler gidemeyecek öyle mi kendi yakınlarını bir hafta önce kaybetmiş oldukları, bir gün önce kaybetmiş oldukları yakınlarını ziyarete gidemeyecekler. Öyle mi? Mezarlık çok tuhaf. Demek ki evet. Yani ilk defa duyuyorum. Bir açıklamaya muhtaç bir durum. Bir de bir başka ilginç şey var. İçişleri Bakanlığı Türkiye'den koronavirüsün büyük kentlerden Anadolu'ya yayılmasına karşı ek önlem almış ve böylece... İstanbul'da özel araçları olmayan çok sayıda kişi korsan taksilerle şehir dışına çıkmaya çalıştığı saptanınca birinci derecede akraba olmayan, derece akraba olmayan kişilerle yolculuğa korsan taksi muamelesi yapılacakmış. Bu da tuhaf. Yani Türkiye'de 79 kişi daha hayatını kaybetti. En yüksek rakamlardan bir tanesi bu. Dünya çapında hızlı bir artış olarak oranını da verdik zaten %25'in üzerinde. 2456 yeni tanı, hayatını kaybedenlerin sayısı 356 oldu. Toplam vaka sayısı da 18.135 oldu. Öte yandan sağlık çalışanları Profesör Cemil Taşcıoğlu'na saygı duruşuyla almışlar. Çok dramatik fotoğraflar var. Bir dakikalık saygı duruşuyla koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybeden ilk tedavi ettiği, ilk vaka bütün Türkiye'de tespit edilen ona bakan kişi Türkiye'nin bütün sağlık kurumlarında e, dün o saat 12'de fiziksel mesafe korunarak tek tek yapılacak bir dakikalık saygı duruşuyla değerli hocamız Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nu anıyoruz denmiş 4 bir yanındaki hastanelerde herhalde Türkiye'nin bu saygı duruşu yapılmış çok dramatik fotoğraflar var bu konuda e, beyin cerrahı e, Profesör Doktor Talat Kırış'ın yazdığı bir yazıda da hekimliğin insanı sevmek olduğunu gösterdi diyor Profesör Talat Kırış, Cemil Taşçıoğlu için. İstanbul Tıp Fakültesi'nin Cemil abisini yazıyor ve hekimliğin doktorluktan fazlası olduğunu, insanı sevmek olduğunu, her hastasını özenle yakından izleyerek gösterdiğini ve hiçbir sınıf şey farkı tanımaksızın u, profesöründen uzmanına hemşiresinden asistanına öğrencisinden temizlik işçisine herkesi ayırmadan bağrına basardı diyor bir öğrencisi yazmış sadece tıbbı değil hayatı ve tevazu da bize öğretti diyorlar mütevazı olmayı bu arada infaz rejimiyle ilgili de bahsetmemiz lazım ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun teklifi Meclise gönderilmiş Ve bugün e, Pazartesi görüşülecek yanılmıyorsam Tartışmalar oluyor Bu arada da e, Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı'na açık mektup var Ahmet Türk Celal Doğan Kezban Hatemi Nesrin Nas Oya Baydar Rıza Türmen Tarhan Erdemi Temsilen Rüzülfü Livaneli imzalarını Taşıyor bu mektup Ve diyorlar ki Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı ne zamandır gündemde olan infaz rejiminde değişiklik öngören ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanun teklifi meclise gönderilmiştir? Yurttaşlık bilinci ve sorumluluğumuz bizi bu başvuruyu yapmaya sevk etmektedir. Kanun teklifinin içeriği yapılan uyarıların dikkate alınmadığını, teklifte yer alan hükümlerin evrensel insan hakları standartlarında kabul edilmiş olan infaz hukukunun Eşitlik ilkesine tümden aykırılık teşkil ettiğini ortaya koymaktadır. İnfaz paketi olarak adlandırılan teklifin zamanlaması elbette anlamlıdır. Bütün ülkeye evinde kal çağrısının yapıldığı bir dönemde gündeme alınmasının nedenlerinin başında korona virüsü salgını olduğu açıktır. Salgın cezaevleri açısından büyük risk oluşturuyor. Riskin söz konusu olduğu bir durumda kişilerin hangi suçu işlemiş olurlarsa olsunlar, Sağlıklı bir ortamda bulunma ve olası risklere karşı korunma taleplerinin karşılanması temel insan haklarının başında gelen yaşama hakkının korunması için zorunludur. Alınması gereken zorunlu tedbirlerin bir an önce belirlenmesi ve kanunlaşması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Birliği parlamenterleri ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserinin standartları işaret eden açıklamaları ve Türkiye çağrıları acilen dikkate alınmalıdır diyor. Ve zaten hemen bu açıklamanın eş zamanlı olarak 2 Nisan tarihinde Avrupa Konseyi'nden de Türkiye'ye Meclis raportörü Boris Çileviç'in imzasıyla Türkiye ve İspanya'dan siyasi tutukluları derhal serbest bırakmasını istiyorlar. İlk etapta onların koronavirüsü kaynaklı siyasi tutukluların ilk etapta serbest bırakılacaklar arasında olması gerektiğini kaydediyorlar. Aynı adımı Türkiye ve İspanya'nın da atması gerektiğini söylüyorlar. Bu İspanya'ya ee, ve... vurgu olmasının sebebi koronavirüsü. Ee... Korona diyordum. Katalonya e, vekillerinin e, içeride tutulması bu bağımsızlık referandumunu hatırlarsınız. Evet. Başka ulusal meseleden dolayı yani. Ve sonuç olarak evet e, yani Ahmet Türk, Celal Doğan, Kezban Atmeynesli, Nas, Oya Baydar, Rıza Türmen ve Tarhan Erdem temsilen Zülfü Livaneli imzalı bu açık e, mektupta başvuruda toplum Hem kamu vicdanını hem de toplumun adalet duygusunu derinden sarsacaktır diyor Yani yazarlar, siyasetçiler, hak savunucuları, sivil toplum önderleri ve muhaliflerle doludur Ülkemizde ceza ve tutuk evleri, tartışmalı hukuk, tutuklama kararları ve mahkumiyet kararları nedeniyle Bu insanlar duyarlılıklarından dolayı hiçbir ilişkileri olmayan terör suçlarından tutuklanmış veya mahkum edilmişlerdir Kanun teklifi maalesef bu olgu göz önünde tutulmaksızın hazırlanmıştır. Hem kamu vicdanını hem toplumun adalet duygusunu derinden sarsar ve cez telafisi imkansız sonuçlara yol açar diyor böyle yürürlüğe girerse. Teklifi öncelikli olarak görüşecek Meclis Adalet Komisyonu'nu Meclis Genel Kurulu'nu ve tüm siyasi partileri bu konularda davet, adım atmaya davet ediyor. Tarihsel sorumluluklarını hatırlatıyor ve bu konudaki kaygı ve önerilerimizi başta Sayın Erdoğan ve Meclis Başkanı Sayın Şentop olmak üzere bütün sorumlulara ve yetkililere doğrudan iletmek istiyoruz diyorlar. Önemli bir gelişme bu. Koronavirüs konusunda Tutuklu Aileleri Federasyonu da infazda eşitlik istiyoruz kampanyası başlattılar. Bu da BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberi. Ayrıca Burcu Karakaş'ın da çevreeden bildirdiği e, yoğun bakımların dolu olduğu, uzmanların e, endişeli olduğu Türkiye'de bir başka durum. İmamoğlu'nun da bir açıklaması var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu T24 ekranında Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlarken 10 gün sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmek artık çok geç olur diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na iki kere telefonla randevu istedim. Sayın Validen 35 gün sonra davet aldım. Bu çok acı diyor. E bu arada evet. ilginç bir yasak haberi de geldi. Hani şimdi siz bugün biraz bahsetmiştiniz. Diyarbakır'dan mezarlık e, yasa evet. gelmişti. E, özel araçlarla e, şehir dışına çıkanlar eğer birinci derecede aile içi değilse e, korsan taksi muamelesi yapılıyordu. Piknik yasağı falan zaten vardı. Dün Kocaeli'nde Kocaeli Valiliği akşam üzeri hatta akşam e, sanırım ilginç bir yasak getirdi. Şimdi Gebze'de, Kocaeli'de bir dizi fabrikada özellikle Birleşik Metal İş iş bırakma eylemleri e, yapıyor. Bunun sebebi çalışma koşullarının koronavirüs kaynaklı gerekli önlemlerin alınmaması. Buna karşılık olarak e, Kocaeli Valiliği bir yasak getirmiş. İş bırakma ibaresinin de içerisinde geçtiği yasaklar 15 gün süreyle gerçekleşecek. Şöyle bu yasaklar. Açık ve kapalı yer toplantıları, her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantı ve aktiviteler, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi vesaire, e, Bunların içerisinde iş bırakma ve protesto eylemi dahil türdeki eylemler yasaklanmıştır. 15 gün süreyle ediyorlar. Tabi Birleşik Metal'de hemen açıklama yapmış yani. E, bunlar alenen bizim e, eylemlerimizi hedef oluyor e, diye. Ama biz e, devam edeceğiz çünkü... Ee, şöyle bir açıklama yaptı ee, Birleşik Metal'in e, sorumlularından bir tanesi ee, bizim 9 tane iş yeri oldu ve çalışmama hakkını kullanıyor işçiler diyor adreslerini belirtiyorlar ve evlerinde kendilerini karantinaya e, alıyorlar ee, testi pozitif çıkanlar da hastanede karantinaya alınıyor biz aynı şekilde mücadeleye devam edeceğiz yasak kararı 13. maddeyi kapsıyor e, kapsıyorsa da mücadeleye devam edeceğimizi söylüyoruz. Evet, bu 13. madde yani sağlık koşullarında iş bırakma hakkı ile ilgili olan bir şey. Veriyor, evet. Şimdi korona günlerine geçeceğiz. Ondan sonra vaktimiz kaldığı oranda da bu dünyanın dört bir tarafında Türkiye'de dahil gelişmeleri de özet olarak vermeye çalışacağız. Dar vakitte kısa paslaşmalar. Açık gazete. Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Merhaba, günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, hızlı bir şekilde dünyada çok da parlak olmayan bir şekilde gelişmeler oluyor. Bir sizden son gelişmeleri, durumları özetlemenizi rica edebilir miyiz? Teşekkür ederim. Bu sabah bu haftanın son programında pediatrik olgular, çocuklarda ne olup bittiğine biraz ayrıntılı bakmak istiyordum ki bir haber onun önüne geçti. Bu haber aslında... Bir derginin dergide çıkan makale dün yayınlandı Fransa'da Le Point dergisinde başlığı yazının Türkiye Fransa'yı egoizme suçluyor diye başlayan ve koronavirüs üzerinden politikalara değinen bir yazı. Çok kısa buna değinmek istiyorum. Özellikle yazı Türkiye'nin hani bundan bir ay kadar önce sınırdan göçmenleri Avrupa'ya doğru nasıl itelediğini. E, sınıra kadar e, otobüs seferlerinin nasıl düzenlediğini. Ancak bugün e, bu sınıra yakın, e, Yunanistan sınırına yakın e, kurulmuş derme çatma kamplarda ne kadar kötü koşullarda ve koronavirüsten e, değmenin ise kırıldıklarından bahseden bir yazı. E, gerçekten de bizim o, o bölgedeki e, yığılan e, göçmenlere ait herhangi bir e, basında bir haber ben görmedim doğrusu isterseniz. Ne olup bittiği bilinmiyor. Hemen yazıda aslında bu Fransa ile olan böyle çakışmalı durumun İtalya ve İspanya'ya gönderilen maskeler ve yardım malzemeleri konusunda ortaya çıktığını anlıyoruz. Yazıda bu Türkiye'den gönderilen kolilerin üzerinde İspanyolca ve İtalyanca Mevlana'dan bir takım alıntılar yazılı olduğunu işte her karanlık arkasında güneş saklar gibi cümleler olduğunu yazıyor. Ondan sonra da Fransa'yı eleştirmiş Türkiye. Bunu belirtiyor yazı. Biz böyle İtalya ve İspanya'ya yardımda bulunurken onlar komşularına hiçbir şey yapmadılar. Parayla İsveç'e sattılar deyip yazının sonra da Fransa, Türkiye'de ee, yaklaşık 11 gazetecinin e, koronavirüs konusunda e, Türkiye'de korku ve panik haberi yaymak nedeniyle, yaydıkları nedeniyle e, tutuklandıklarını ve bunu e, sınırsız gazeteciler e, grubunun bir e, raporuna a, alıntı yaparak e, bildiriyor. Böyle bir yazı çıktı evet. e, ve daha sonra Türkiye'nin e, kendisi sıkışınca da e, yurt dışına yaptığı ileride dağıtımları ya da e, gönderdiği kolilerin e, girişini durdurduğunu söylüyor. Böyle bir yazı var Lepuan dergisinde. E, dergiler ya da gazete haberlerine bakarken Wall Street Journal'da dün sabah bir yazı çıktı. Başlık olarak e, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan PCR testlerinin üçte birinin negatif çıktığını yazıyordu. Aslında bu önemli bir nokta çünkü ben Türkiye'de böyle bir sorun olduğunu dile getirmiştim birkaç kez korona günlerinde. Evet. Sadece Türkiye'ye özgü değil. Demek ki bu hem İspanya'dan da böyle haberler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de gazetelerde çıkan bir haber. Küresel olarak demek ki kullanılan testte bir sorun var. Sadece bu testten mi kaynaklanıyor yoksa bu virüse özgü bir şey mi? Virüsün bir özelliği mi? Bunu tam bilemiyoruz net olarak ama e, sanıyorum bütün nedenler devreye giriyor ve e, bu testin sonucuna bakarak e, karar vermemek lazım. Ki bütün hekimler evrensel olarak da, e, hekimler Türkiye'de de, yurt dışında da artık test sonucuna bakmadan tedaviye başlıyorlar. Bunun altına ısrarlan söylememin nedeni hani bir dönem test yapılmıyor diye şikayet ediyorduk. Az test şimdiki bakanlıkta bunu Dikkati alıp her gün yapılan test sayısını bildiriyor. 100 bini geçtik çok iyiyiz, az iyiyiz gibi. Hani Bunun artık bir öneminin kalmadığını vurgulamak için söyledim. Bunun altını çizmek istedim. Evet. Şimdi, ve yani bu önemli nokta çünkü yalancı negatiflik var. Bu demek değildir ki şunu gösteriyor. Bu negatif sonuç çıktığı zaman tamam ben de virüs yok diye dışarıya çıkıyorsa eğer bir insan bunun etrafı hastalığın yayılımında önemli bir rolü olan kaynak olarak dolaştığını söylemekte yarar var. Bir de Afrika haberi vereyim çocuklara geçmeden önce. Lancet dergisinde dün Melissa Martinez Alvarez'in yazdığı bir yazı. Batı Afrika'da yeni başlıyor diyor ve özellikle havaların ısınmasıyla ile hiç ilgili değil. Batı Afrika ülkelerinde hangi ülkelerde ne hızlan. Hastalığın yükseldiğini yayıldığını e, gösterdikten sonra e, Batı Afrika ülkelerinin sağlık olanaklarını kıyaslamış. Örneğin Avrupa'da yaklaşık 10.000'de 34 yatak İtalya'da Almanya'da e, ve 10.000 kişiye 41 doktor düşerken bu e, bahsettiğim e, Afrika ülkelerinde 34 değil e, 10.000 kişiye 5 yatak düşüyor ve 41 değil 2 doktor düşüyor 10.000 kişiye. Böyle bir kıyaslama var bu da önemli bir nokta bir diğer önemli noktada Jama dergisinde Journal of American Medical Association'nun dergisi Glenn Cohen isimli bir yazar bu solunum cihazlarının kime kullanılacak konusunda e, ilginç ve e, hani farklı bir bakış açısıyla bir yazı kaleme almış bu burada e, bu işin bir etik yönü vardı tamam etik yönünü hallediyoruz işte ağır hastalara değil kurtarılması kurtarılma olanağı yüksek olan hastalara kullanmayı tercih ediyor hekimler diyor ama bunun bir de hukuki boyutu var diyor siz nasıl seçtiniz iki tane hasta arasında bu triyajı nasıl yapıyorsunuz bu daha sonra tıbbi etik açısından doğru olabilir bunun kitaplarda yeri vardır ama hukuki süreç başlatılırsa işte bu seçimi nasıl yaptığınızın açıklama durumunda kalacaksınız gibi bir yazı Şimdi çocuklar konusuna gelince çocuklarda şimdiye dek bildirilen 4 tane kaybedilen çocuk var koronavirüse bağlı olarak. Birisi 9 aylık bir bebek Chicago'da diğerleri 12, 13 ve 14 yaşlarında 3 çocuk. bir İngiltere'de, Belçika'da, ilk vakada Çin'de. Aslında Çin'den ilginç bir derleme vardı. 44 bin olgunun içindeki çocukları irdeleyen. E, 0-9 e, yaş e, e, grubunda bu 44 bin e, olgunu sadece 416'sı çocuk ve bunlarda ölüm yok. 10-19 yaşta daha e, adolesan yaşta ise 549 olgu var. Bir tane demin bahsettiğim ölüm vardı. E, e, biliyoruz ki biz çocuklarda daha hafif seyretmekte bunun çeşitli nedenleri e, üzerine bir dizi makale çıkıyor. Örneğin çocuklarda doğal bağışıklığın daha güçlü olması Reseptör sayısının az olması ya da bulunan başka virüslerin e, gelip koronavirüsün oraya yerleşmesini e, engellediği gibi kuramlar var ama altının çizilmesi gereken bir nokta çocuklarda hafif geçiyor çocuklarda görülmüyor diye bir genelleme yapmamak lazım. Belki ağır ve ölümcül seyretmiyor ama erişkinler kadar duyarlı olduğunu çocuklarında e, söylenmekte. Evet çeşitli nedenlere bağlı olarak ağır geçmiyor hastalık ama Çocuklar özellikle toplumda bu hastalığın yayılmasında önemli bir yaş grubu olarak e, görülmeli, kabul edilmeli deniyor. E, ağır hastalık geçiren bir yaş altındaki olgu yüzde on gibi, yüzde da sadece ağır geçirmekti çocuklarda. E, ve, e, bu aslında e, yüksek bir oran. E, yani e zaten İspanyol'de yüzde yirmi deniyordu. Yani e, tabii ama e, işte komorbitesi olan, e, yaşlı olanlarda belki oran daha da yükselebilir ama e, bu bir e, çalışmanın sonucunu verdim. E, %10.6 gibi e, ağır hastalanan e, çocukların olduğu bir yaş altında söylenmekte bu yazıda. E, daha sonra e, bundan önceki programlarda da değindiğimiz e, intrauterin yani a, anne karnındaki bebeğe bulaş riskinden bahsediliyor. Bunun olmadığını savunan birçok e, yayın var, çalışma var. E, çelişen yayınlar da var. Hep bahsettiğim gibi yayınlar arasında çelişkiler oluyor. E, ve e, bebeğe yeni doğanlara da ölü mortalite oranlarına bakıldığında örneğin SARS ve de bunlar bu mortalite oranı %18-25 arasında değişirken Covid'de bu sıfır hemen hemen yani e, introterin e, kaybedilen hastanın olmadığı söylenmekte. Ee, i̇lginç olabilecek bir yazı Lancet Children's Adolescent Health'te çıktı. Brian Furlow ve arkadaşları bu neonatal yoğun bakım ünitelerinde insan sütü donör programları varmış. Ama bu neonatal ünitelerde çalışan insanların enfekte olması, sağlık çalışanlarının e, COVID e, ile hastalanmaları sonucunda buralardaki bakımın aksadığını e, ele alan bir makale var. Ee, önemli bir diğer e, makalede e, Lancet Gastrointestinal and Hepatology isimli bir dergide çıktı. William John Lodler'in bir yazısı. Ee, biz daha önce birkaç kez dile getirmiştik dışkıda e, atıldığını bu virüsün. Bu çalışma Amsterdam'da Schiphol e, Havalimanı'ndaki tuvaletlerde bir araştırma yapılmış ve kanalizasyonda e, oluşuyor. Yüksek oranda hesapladıklarından. Ee, ve bu nedenle bu enterik bulaşın yani e, oral fekal yoldan bulaşın söz konusu olabileceğine dair bir çalışma. ilginç bu Amsterdam limanının tuvaletlerinde yapılan çalışma. Ee, ben bir de şeyi de, de sormak değil de yani değinmek istediğim bir şeyler daha atlamadan şey yapalım. Ee, bir Dr. Harvey Feinberg diye birisi. Ulusal Bilimciler Akademisi gelişmekte olan bulaşıcı hastalıklar ve 21. yüzyılın sağlık tehditleri komitesi başkanı diye önemli bir sıfatı da var. <gülüyor> Beyaz eve bir mektup yazmışlar ve korona virüsü sadece hapşırma ya da öksürme yoluyla değil, konuşma hatta nefes alma yoluyla da yayılabilir demişler. Çarşamba günü kaleme aldığı bir mektupta Feinberg ve Mevcut bilimsel araştırmalar sınırlı demiş sizin de biraz önce söylediğiniz gibi mevcut çalışmaların sonuçları virüsün nefes alınarak havaya karıştığını gösteriyor demiş ve artık bakkala gittiğimde bile maske takacağım demiş mesela CNN televizyonuna böyle de bir açıklama var. Bunu sanıyorum dün de söyledim ama belki altını çizmekte yarar var. Şimdi bu maske konusunda da çok spekülasyon oluyor. İnsanların da bir garip yaklaşım var. E dün böyle demiyordunuz falan diyorlar ama o kadar yeni bir virüs ki her evet. şey değişiyor. Biz dünya sağlık örgütü biz değil dünya sağlık örgütünün hani önerilerini ben programın ilk programlarda. Vurgulamıştım ve e, sağlıklı bireylerin maske takmasının bir yararı yok. Hiç anlamsız hastalar taksınlar gibi bir yakmışım Ama gün geçtikçe çok fazla sayıda herhangi bir hastalık belirtisi olmayan, kendisi bile farkında olmadan virüsü taşıyan ve etrafa yayan insan sayısının çok olduğunu, bunların hastalığın toplumda yayılmada çok önemli bir rol oynadıklarını anladıkça, o zaman herkesin takması gibi bir eğilim doğmakta. Yani zaman içinde bilimsel verilerle, bazı söylediklerimizi ve çelişen yeni e, söyledikleri e, yaylıyoruz bazen bu böyle çelişkili aa siz dün böyle dememiştiniz gibi eleştirmemeli bilim ne diyorsa yeni bulgu neyse bilimsel kanıt neyse onu dillendirmek istiyorum ben belki de bugün sürem dolmak üzere ama Türk Tepeler Birliği Başkanı Doktor Sinan Adıyaman'ın e, bir e, demeciyle bitiriyim ya da altını çizdiği önemli bir noktayla Hı il şey. pandemi kurulları Kurulmakta biliyorsunuz artık sadece Ankara'daki bilim kurulu değil her ilim kendi pandemi kurulu olacak. Bir Kocaeli'ndeki örnekten hareketle bu kurulların oluşmasındaki tuhaflığı altını çizmiş. Örneğin Kocaeli'nde tabip odasından hekimlerden temsilci yok o kurulda. Buna karşılık sanayi ve ticaret odasının temsilcilerinden oluşuyor. Kocaeli il pandemi ile kurulu. Bu... Valilik mi peki bunu kuruyor? Ee, sanıyorum kuruluşmada kim e, öne oluyor Ankara mı yoksa yerel valilikler mi? Ama e, biraz daha araya Kocayli... hani, pandemiyle ilgili e, tabip odasından insanları alsalar herhalde doğru olacak. Diyor. Çünkü arada... Kocaeli valiliği az evvel şey yaptım e, iş bırakmaları yasaklayan da bir e, şey yayınladı, genel yayınladı. Öyle mi? Öyle evet. mi? İlginç. İlginç. Benim bugün program için söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir şekilde dün Acun'un bu konudaki bir demeci olup olmadığını takip edemedim ama eğer siz ee, biliyorsanız. Biz şey de biz de yapamadık, yani. ihmal ettik ama takipte olacağız tabi. Ee, şey, bir de sizin önce sağlık programından evet. da bahsederek bitirelim isterseniz. Evet, bugün önce sağlık programı canlı olarak biz yine bağlanarak radyoya. Arkadaşlarla program yapacağız. Programımızda iki konuk olacak. Bir tanesi İngiltere'den e, Zeynep Nil isimli bir arkadaşımız. Kendisi İngiltere'de sağlık sisteminde, sigorta sisteminde görev yapan bir kişi. İngiltere'de ne olup bittiğini bize e, bir 20 dakika, yarım saat kadar özetleyecek. Daha sonra da Türkiye'deki aile hekimleriyle ilgili sorunları e, tartışacağız. Böyle bir program olacak. İngiltere bağlantılı, ilginç olabilir. Çok teşekkür bundan. ederiz. Ben yani Teşekkür ederim efendim. İyi e, yayınlar. Üzere. Sağ olun. Görüşmek sağ olun. Sağ olun Selim Badur'la Korona Günleri Evet kalan 5-6 dakika içinde de genel olarak önümüze gelen önem taşıdığı düşünülebilecek haberlerden de bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mürettebatın karantinaya alınmalı diyen uçak gemisinin kaptanını görevden almış Theodore Roosevelt USS yani uçak gemisinin. Savaşta değiliz denizcilerin ölmelerine gerek yok şeklinde bir gizli mektup. The Francisco Chronicle gazetesine sızdırılmıştı. League diyorlar buna. Görevden almışlar savunma bakanlığı onu. Çok ciddi bir muhakeme hatası yaptı ve mektuba, mektubu basına sızdırdı. Kendisi sızdırdı diye iddiası var. 4000'den fazla mürettebat var gemide ve 100'den fazla asker korona virüsüne yakalanmıştı. Bu çok çok ciddi bir durum. Halen Pasifik'teki Guam adasında demirli hatta Guam'a da girmesine izin verilip verilmeyeceği tartışmaları vardı hastaneye kaldırılmaları. Böyle bir tedbir almışlar çok sıkıcı ve zorlu bir durum. Zaten Boston Globe gazetesinin başyazısı da bu tarz şeylerden bahsederek eleştiriyor herhalde. Olsa gerek Donald Trump'a elinde kan var diyerek. Bir diğer konuda insan hakları açısından son derece büyük önem arz ettiği düşününebilecek. Sen özdeşleyindin Yunanistan'daki vakaların çıkmasıyla beraber göçmenlerin durumunun fevkalade aciliyet, daha da aciliyet kesbetmesi. Onun dışında bir de mesela Bangladeş gibi ülkelerde bütün dünya giyim endüstrisine üretim yapan yoksul işçilerin bulunduğu yerde birçok 1 bir milyondan fazla Bangladeşli bu giyim sanayinde çalışan işçinin ücretsiz olarak eve gönderilmesi ya da işlerini kaybetmiş olmaları belli başlı büyük batılı giyim şirketlerinin şimdilik ara vermesi dolayısıyla böyle bir haber de vardı. Çok ciddi sorunlar olabilir. Sorunlar yaratabilir. İki... Tabi gelişmekte olan ülkeler için bu sıkıntıdan söz ediyorlardı. Büyük zaten mali sorunlar var. Bir de işsizlikle birlikte böyle bir sorun yaşanacak diye. Evet çok büyük bir ekonomik problem de yaratabilir ve ekonomik problemin yanı sıra açlık olabilir yani bayağı ciddi bir ölümlere yol açabilir. 3 milyar dolara yakın siparişi iptal etmişler. Mesela Primark diye çok ünlü bir şirket varmış her işe bakıyor anladığım kadarıyla Primark. Ama başka şirketler de var mesela Edinburgh. Wallen Mill diye bir şirketten bahsediliyor. Bayağı ciddi bir şekilde 2,5 e, milyar sterline yakın ya da 3 milyar dolara yakın e, siparişin iptali 1 milyondan fazla Bangladeşli işçinin çok büyük bir sorunun içine bodoslama gireceği anlamına geliyor. Bir başka haberde gene yine aynı şekilde Hindistan'da çok büyük bir e, kapat, kapatma var yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük eve kapatma olayından bahsediyoruz 1.5 milyara yakın nüfusuyla 1.3 milyarla 19 bin ambulans ya da can kurtaran çalışman, çalışanı da Hindistan'da Evren Selin haberi bu Koruyucu ekipman talebiyle greve gitmiş durumda. Bu da önemli bir haber. Evet dünyanın her yerinden bir yandan da grevler, eylemler e, haberleri geliyor bu arada. İşte az evvel Türkiye'den de bahsettik. Gebze ve Kocaeli'deki eylemler sebebiyle iş bırakma yasağı e, ilan ediyor e, valilik. Evet dünyadan e, çok, çok çok ciddi bir dönüşümün e, baş döndürücü anaforu içindeyiz yani. E, bir de şeyden bahsettik. Belki de yani 500 küsur yıldan beri kolonyalizmin başlangıcından bu yana görülmüş en büyük soykırım denebilecek şeye yol açabilecek bir olaydan bahsettik. Ee, Bolsonaro ve işte Amazon ormanlarındaki yerlilere bulaşının geçmesinden, bulaşı olmasından. Bir de şeyde var, e, Navajo lar arasında Kuzey Amerika'da Curtis Lee'nin imzasını taşıyan bir yazı var Los Angeles Times'da. Yani içme suyu yok, elektrik yok ve Navajo Nation denilen yani birincil uluslardan Navaho'ların, Kızılderilerin koronavirüsüne yakalanmaları büyük bir kaygı ve kargaşa yaratmış. Çünkü rakamlarda yükseliyor. 21 yaşında bir kadından bahsediyorlar, genç kadından. İlk defa birkaç hafta önce fısıltı gazetesi çalışıyordu koronavirüsünden. Fakat ciddiye almamış komşuları da fazla kaygılı görünmemişler. Sonra birdenbire içeride kalın yoksa ölürsünüz dışarı çıkmayın dediklerini anlatıyor ve en büyük aslında yerli Amerikan rezervasyonlarının en büyüğü yani Arizona, New Mexico ve Utah eyaletlerinin bölümlerini kapsayan büyük bir e, kızılderili yerli rezervasyonunda giderek çılgınca bir telaş içinde önlemeye çalışıyorlar diye ayrıntılı bir röportaj var ve fotoğraflar var Los Angeles Times'da. Buna şimdi tabii girecek vaktimiz olmayacak ama çok çok önemli olduğunu söylemekle, altını çizmekle yetinelim bunun da. Bayağı ciddi bir şey. Bir de gene Amerika'da New Orleans'de New York'tan sonra çok büyük bir şey başladı. New Orleans eyaletinde koronavirüsten ölüm oranının ve New York'tan 7 kat fazla olmasının sebebi araştırılıyor. Acaba obezite mi diye, çok yaygın obezite mi diye, bu da büyük bir problem olarak görülüyor. ve Bir de Mekke ve Medine'de 24 saatlik sokağa çıkma yasağı geldiğini Şarkul Afsat'tan alalım. Onu da yani e, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Mekke ve Medine'de dünden itibaren 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklamış. Yani zaten hacca gitmeyi düşünenler, isteyenlerin beklemesi gerektiğini yolunda uyarılar gelmişti. Şimdi artık sok değil e, hacca gitmek, sokağa bile çıkmak bu şehirlerde, mukaddes şehirlerinde İslam'ın. Bu da çok başka yeni dramatik bir durum yaratıyor. Mesele e, aşağı yukarı böyle. Bir de iklimle ilgili ...şeyleri vererek bitirelim bu saati... ...zaten birazcık geçirmiş olduk... ...sen anlatır mısın lütfen? Tabii, beşinci küresel iklim grevleri... ...dijital e, platforma taşınan... ...iklim grevleri Türkiye'ye... ...bugün e, gerçekleşecek... ...saat 16'dan itibaren... ...dijital platformlarda, bilgisayarlar ve... ...telefonlarla ve diğer... tabii ki ...belki iPad vesaire her neyse... Elinizde olan ...onlarla birlikte bu grevi... ...takip edebilir veya katılabilirsiniz... E, FFF Türkiye yani Fridays for Future gelecek için Cumalar Türkiye hesapları, sosyal medya hesapları ve sıfır gelecek hesapları bütün bilgileri açıklamaya başladı. Bütün programı açıklamaya başladı ve program boyunca da sürekli olarak hem yayın yapacaklar hem de gelişmeleri duyuracaklar. Hashtagler olacak. Bu, bu evde iklim grevi var gibi. Bunlara herkesin katılımı e, bekleniyor destek atması bekleniyor saat 4'te başlayacak e, dijital iklim grevi akşam 10-11'e kadar sürecek olan bir süreç bu e, konserlerle birlikte saat 16'da basın duyurusuyla aslında başlayacak e, sıfır gelecek ve FFF Türkiye birer basın duyurusu gerçekleştirecekler ardından kısa konuşmalar olacak konuşma yapacakların e, arasında Ömer Bey de var Ömer Madra ardından oyuncu Mert Fırat ardından Mor ve Ötesi grubunun bateristi Kerem Kabadayı bir e, konuşma yapacaklar. Daha sonra herkese e, açık olan e, yüzlerce hatta bine yakın insanın katılabileceği bir buluşma olacak. Dijital buluşma gerçekleşecek. Nasıl olacağını dediğim gibi e, şeylerden hesaplardan takip edebilerek e, görebilirsiniz. Herkesin katılımına açık olacak. Burada da Türkiye'nin dört bir yanından farklı illerden genç aktivistler, FFF aktivistleri e, kısa konuşmalar e, yapacaklar. Grevi anlatacaklar. Ardından da çok sayıda e, sanatçının vereceği canlı e, konserler olacak. Tabii ki evlerinden e, verecekler bu konserleri. Dolayısıyla FFF Türkiye ve Sıfır Gelecek hesaplarını bugün takibe alınız e, diyorum. Evet çok önemli bir e, olay bu ben de küçük bir tüyo vereyim e, kendi konuşmamla değinmek istediğim konu hakkında eskiden e, tüyo derdik biz şimdi spoiler deniyor galiba <gülüyor> sonunu önden açıklamada. E, şimdi bu e, koronavirüsüyle ilgili olarak e, fosil yakıt e, emisyonlarında e, salımlarında bir düşüş oldu ya. Birçok yerde hava temizlendi falan gibi uydu fotoğraflarına da şey yapılıyor. Bir rahatlatıcı e, his verdi insanlara diye düşünülebilir. Ama katiyen öyle değil. New York Üniversitesi'nin iklim ekonomisi profesörlerinden Gernot Wagner ya da Wagner e, bir yazı, Time'da çıkan bir yazısında iklim e, aktivistlerinin hedefinin yani insanlara sağlıklı hayatlar yaşamak ve insan kaynaklı küresel ısınmadan küresel ısıtmadan dolayı çekilen acıların açlığın vesairenin durdurulması için yapılan mücadelenin korona virüsü pandemisinin çıkmasından dolayı e, sanki azalmasının ve insanların evde oturmalarına evlerinde kalmalarına yol açmalarının iklim eyleminin yerini tuttuğuna dair bir anlayış yaratabilir. Katiyen doğru olamaz böyle bir şey diyor. Alakası bile yok. Şüphesiz ki 1 milyon insana geldi bu koronavirüsü. Açtı 1 milyon sayısını ama iklim değişikliğinin başarısı böyle bir şey olacak olsa ben öyle bir şeye oy filan vermezdim demiş. Ve bütün gücüyle, var gücüyle iklim aktivistlerinin mücadelelerini global çapta sürdürmelerinin şart ve önemli olduğunu söylemiş. Önemli bir e, bulgu. Bundan da bahsetmek gerekiyor her durum. Ufak bir hatırlatma. COP26 zirvesi de durumdan istifade devletler tarafından e, ertelendi. yani Aslında filan yani iptal edilmiş e, oldu. E, aslında her tarafta zirveler dijital ortamda yapılabiliyorken. İklim e, değişimi konusunda en önemli somut kararlığın alınması beklenen e, bu de, zirveyi de e, ertelemiş oldular. Bunu da konuşacağız. Peki bu şekilde de şimdi birinci saati biraz aşarak da doldurmuş olduk. Ara veriyoruz. Açık Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Merhaba, nasılsınız? Günaydın Gayet iyi, Günaydın. gayet iyi Evet, evet yani korona günlerinde e, temel evet. <gülüyor> daha da fevkinde. Biz şikayet ederken aslında şikayet etmemeliymişiz demek ki. <gülüyor> evet, dünya e, bir daha Zamanında. asla eskisi gibi olmayacağı anlaşılıyor ama yakından takipteyiz. Sende durum nasıl? Evet, dünya gerçekten de e, bir daha hiçbir zaman olduğu gibi olmayacak. Biraz e, onun farkında mıyız, ne kadar farkındayız çok bilmiyorum. Çünkü herkes de sanırım işte her şey gayet bir şekilde, bir gün. Bundan işte bir ay sonra, iki ay sonra, işte bilemediniz üç beş ay sonra, altı ay sonra sanki eskiden tamamen olduğu hale dönecekmiş gibi bir bakış var gibime geliyor. Evet. Ama pek böyle değil bildiğimiz haliyle hayat daha asla geri gelmeyecek. Bunu söylememin sebebi hep aylardır işte neredeyse artık ee, Şubat, baktım geriye dönüp de Şubat e, ortasından beri bir şekilde biz hep bu virüsü konuşuyor olmuşuz. Ara ara programlarımızla. Başka e, Türkiye gündeminin izin vermediği zamanlar elbette olmuş. Gündemin birdenbire böyle e, bambaşka konularla e, allak bullak olduğu zamanlarda. Biz hep bu virüsten bahsetmişiz. Ve şundan bahsetmişiz. Bu çok önemli. E, virüsün nasıl bir ayna olduğundan nasıl e, hayatlarımızdaki yanlışlara e, ayna tuttuğundan ve bunun ötesinde aslında küresel iklim e, bütün bu e, krizle yaşananlarla ilgili konuştuğumuzda da bir ayna tuttuğundan bahsetmiştik ama bakıyoruz bunu e, pek anlayan olmamış bu fikri sadece alınıp kullanılacak bir meta bir eşya bir adeta aksesuar bir marka gibi görmüş insanlar başka yerlerde de kullanıldığını gördüm çünkü Aynen hiç buraya atıfta bulunulmadan ee, kendileri bilirler. Çünkü yaptıkları aslında tuttukları, bunu yapanların, anlamayanların, e, ciddiye almayanların yaptıkları kendine bir ayna tutmak. Ee, kendi yanlışlarına, hatalarına ayna tutmak. Ee, dolayısıyla e, fikrin kıymetini bilmeyenler, bilginin kıymetini bilmeyenler artık kendileri bilirler. Madem hayatlarını değiştirmek istemiyorlar, hayat zaten... <gülüyor> onların hayatlarını değiştiriyor. Hiç merak etmesinler. Ve böyle de olmaya devam edecek. Evet. Ben de ufacık bir ilavede bulunayım izninle. Yani şeyin oldukça önemli bulduğum bir açıklaması oldu. Antonio Guterres'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yani daha iyi bir dünyaya geçebilmek, gitmek zorundayız. Koronavirüsü krizinden Düzelirken diye ve üç noktalı bir plan öneriyor. Planda değil de işte böyle bir yol izleyeceğimiz bir yol. Birincisi bu koronavirüsünün yayılmasını önleyecek bütün tedbirlerin, agresif tedbirlerin alınması falan üzerine. İkincisi bunu yol açacağı, krizin yol açacağı yıkıcı, korkunç yıkıcı sosyal ve ekonomik sorunları ele almalıyız. Bir araya gelerek bütün dünya olarak diyor. Ve üçüncüsü de daha iyi bir e, yeni bir dünyaya geçmeliyiz. Asla eski işte biraz önce konuştuğumuz gibi yani Covid-19'un e, bizi vurduğu gereksiz yere krize artık ülkelerin o yerden bambaşka bir yere gitmeliyiz ve çok e, taraflı bir cevaba ee, yol, e, yolun, yolunu açmalıyız diyor ve bir rakamlar vermiş inanılır gibi değil başta mesela 60 ilk 67 gün içinde 2 ay içinde 100 bin kişinin enfekte olduğuna gitmiştik yakında çok kısa bir zaman içinde günde 100 bin ve daha fazlası insan enfekte olacak yani yakın gelecekte bunu halletmek şöyle dursun Berbat haldeyiz ama asla, asla yeni bir dünya olmayacak. Birlikte ancak bir savaş hali olarak bundan çıkabiliriz demiş. Evet yani bu, bu savaş hali aslında bütün bu yaşananlar öyle kolay gerçekten atlatılabilecek, öyle gerçekten üzerinden geçilebilecek şeyler değil. Evet mesele zaten e, virüs de değil işte hep bu sistemlerin yanlışlığı bütün bu evet. işte sağlık sisteminden tutun tüm bu eşitsizlikler ee, ve şimdi de mesela oturup o hale tartışıyoruz sanki o hal gelse her şey güzel olacak İnsanlar birdenbire kendine büyük bir çeki düzen verecek ve her şey yoluna girecek. Mesele sadece sokağa çıkmamaktadır. Elbette bunun çok büyük bir parçası sokağa çıkmak. insanların kendi sorumluluğunu alması, üzerlerine düşeni yapması. Ama mesele sadece bu da değil. Bunun ötesinde bizim kendi bütün aslında şimdi vatandaşlık haklarından bahsedebiliyoruz. Vatandaşlık hakları diyorum çünkü aslında vatandaşlığın ötesinde insan olma haklarımızın, insanlığın bir parçası olmasından kaynaklanan haklarımızı konuşuyor olmamız lazım. Yani sadece onu vatandaşlıkla da sınırlamamamız lazım. Ama bunun ötesinde haklarımızı nasıl genişletebileceğimizi konuşacağımız yerde nasıl daraltabileceğimizi aslında tartışmış ve bunun da önünü açmış oluyoruz ister istemez. işin acıklı yönü bu zaten. Bu dönemlerde bütün dünyada yani dünya tarihine baktığımızda da tabii ki de kaotik dönemlerde güçlü liderliğe birdenbire merak artıyor. İnsanlar kendilerine bir anlamda ilham verecek, rehberlik edecek liderleri görmek istiyorlar karşılarında. Bir anlamda beyaz atlı prens birazcık bekler gibi. Böyle bir şeyler yaşamak istiyorlar. Ama bu tamamen tabii ki yanlış mı yönelim ve aslında bunu kullanmak isteyen liderler de kendi önlerini şimdiden açmaya başladılar. Bunun en önemli tabii ki başlıca örneği elbette benim uzun süre yaşadığım Macaristan. O hiç orası hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Evet. Dünya, dünyanın ilki olma konusunda. Aslında tabi bu şaka değil gerçekten de. E, çünkü e, göçmen krizi 2015'te göçmen krizi gerçekleştiğinde e, ne kadar aslında e, bugünden farklı tüm göçmenlere karşı, e, bütün, bütün göçmenlerle ilgili her şeye karşı ba bakışımız vardı. Şimdi bugün neredeyiz bir de ona bakın. Aslında hepimiz e, o zamanlar ondan daha öncesinde Viktor Orban'ın, Macaristan Başbakanı'nın dediği yere geldik. Bunu sadece e, biz derken e, bütün Avrupa mesela, Avrupa Birliği geneli, e, Merkel gibi e, açık kapı politikasını önce savunmuş bir lider dahi. E, daha sonra Orban'a e, hak vermek zorunda kaldı. Bu e, çok acıklı bir şey. Çünkü bu tamamen aslında yeni söylem geliştirememekten, cesaretsizlikten, ...yeni bir vizyon koymanın riskini almak istememekten kaynaklanıyordu. Ve sonunda hepimiz birer küçük orban olduk göçmen konusuna gelince. Artık hiçbir toplum daha fazla göç istemiyor. Göçün çok kontrollü gerçekleşmesini istiyor. Mültecilere hiçbir yerde tahammül yok... Bir gün insanlar kendilerinin mülteci olabileceklerini bilseler de bununla ilgili bir şey yapmak istemiyorlar. Herhangi bir zahmete büyük çoğunluk girmek istemiyor. Dolayısıyla şimdi de Macaristan'da bu hafta gerçekleşenler aslında sadece orada olan, Macaristan'ın problemi olan da bir durum değil. Hatırlatmak gerekirse bu hafta başında orada zaten İktidar Partisi'nin üçte iki ço çoğunluğu var, ee, bir yasa geçti ve oradaki düzenlemelerle bir kere iki tane yeni suç yaratıldı. Bu iki yeni suç, bir tanesi yanlış bilgi yaymak, ki buna Türkiye'de oldukça aşinayız, sosyal medya üzerinden işte herhangi bir şekilde e, yanlış bilgi olduğu iddia edilen e, halkı galeyana getirmek suçu e, sık sık birilerinin başını yakıyor. Diğeri de e, sosyal izolasyon ve işte herhangi bir şekilde bu e, hükümetin e, karantina ilintili koyduğu ama ona sosyal e, izolasyon da diyorlar. Dolayısıyla e, tarifi ve kapsamı da oldukça geniş oluyor aslında sadece bu Covid-19 e, tedbirleri de olmuyor. Bütün bunların işte e, hem işte... E, farklı işte hükümetin çizgisi dışında birtakım bilgileri aslında sosyal medya veya diğer mecralarda paylaşanlar e, ve onu hükümetin kuydu, koyduğu e, kuralları aşanlar işte mesela e, bu sosyal izolasyon dediğim aynı zamanda insanların toplanması e, bu toplantı haklarının elinden alınması anlamına geliyor çünkü e, birkaç kişiden fazla bir grup halinde sokakta veya sokak dışında bir araya gelmek de yasak Kapalı mekanları da kastediyorum. Şimdi böyle bir durumda tabii ki e, bir bu suçlar var ama bu suçların da ötesinde e, başka da bir şey daha var. E, hükümet aynı zamanda e, bundan sonra yapılacak yasalarda parlamentonun üzerine çıkmayı kendi bir hak olarak ediniyor. Ve dahası geçmişteki e, yapılan yasaları da istediği gibi düzenleme hakkını elde ediyor. Dolayısıyla Macaristan'ın hukuki sisteminin e, gelmiş geçmiş ne varsa hepsinin e, ve bundan sonra olacakların e, parlamentonun herhangi bir denetimi olmadan yani e, kuvvetler ayrılığı tamamen ortadan kalkmış biçimde e, hükümetin eline verilmesinden bahsediyoruz. Bunlar. Evet tek adam rejimine geçilmiş oluyor kararnamelerle cumhurbaşkanlığı evet. kararnameleriyle yönetilen evet. bir ülke. Peki bunun e, ben... E, pek çok yönü var tabi tartışılacak konuşulacak ama e, benim bir yan unsur olarak merak ettiğim bir şey var. Avrupa Birliği'nde kalmaya devam edecek mi e, Macaristan bu bu durumda e, Avrupa Birliği'nden bir kere e, dışarı atılıyor olabilmek e, Brexit örneği işte bir ayrılma örneğinin ne kadar sancılı ve Hazretaneler ee, imkansız olduğunu, imkansızın başarılmaya çalışıldığını e, İngiltere'nin ayrılmasıyla gösterdi. E, dışarı atılmak daha da aslında tuhaf ve imkansız bir durum. E, yaşanan bir durum değil e, ve nasıl yaşanabileceği de çok açık değil. Çünkü Şimdiye kadar zaten... Avrupa Birliği çeşitli kereler e, Polonya'yı, Polonya'da da çünkü çeşitli düzenlemeler yapıldı. Tabii ki yani şu an Macaristan'da yapılan kadar ileri boyutta olanı da yok. Bunu vurgulayalım ama e, hem Macaristan'ın yaptığı bir takım daha önce e, siyasi, attığı bir takım siyasi adımlar hem Polonya'nınkiler e, Avrupa Birliği'nde tepkiyle karşılandı ve bir takım tedbirler bu ülkelere karşı alınmaya çalışıldı. Fakat bu başarıldı mı, bir uyarı dahi bir anlamda yapılabildi mi? Hayır. Ben şu an çok önemli, çok umutlu değilim bir şey yapılabileceğinden şu aşamada özellikle yani bu Covid krizi yaşanırken bir kere bu atlatılmadan Macaristan'a karşı kapsamlı bir şey yapılıyor olmasını pek öngöremiyorum. İnşallah yanılırım tabii ki. Ama tabii bütün başlıyor. diğer ülkelerin de bu hı hı. salgınla mücadele için ilan ettiği paketler vesaire aslında Maastricht kriterlerinden tutun da bir dizi Avrupa Birliği çapında geçerli rekabet kanunları falan hepsini aslında aykırı fiilen askıya alınmış durumda aslında birçok AB kuralı. Tabii tabii tabii yani sadece şey konusunda değil yani bu konuda Maastricht konusunda değil bütün bu işte Schengen'in kendisine ilgili vesaire diğer bütün bu arada. bir kesinti oldu mu? Evet e, bağlantıda bir e, kopukluk oldu galiba bu telefonun e, çalmasıyla beraber bu e, korona günlerinde olan şartlarda böyle şeyler oluyor tekrar birazdan e, bağlanacağımızı ümit ediyorum. Ben de e, şeye e, demin konuştuğumuz konuya bir parça daha devam evet, etmiş oldum. Evet, Guterres. E, Guterres, Antonio Guterres'in ee, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin e, korona virüsü krizinden Daha iyi bir dünyaya e, Dönüşmemiz gerekiyor e, Açıklaması var e, Ondan bahsediyorduk ve yeni bir dünya Kurulurken e, Bunun koronavirüsü ne zaman ne Geçecek sorusuna da Alo. Böyle bir devam olacak. Buradayım. Evet. Merhaba tekrar. Aramıza Orban mı girdi ne oldu bilemiyorum yani te tele çalan telefonlar vesaire derken yine bir kriz yaşanmasa olmazdı değil mi? Evet tabii. Benim olduğum yerde kriz eksik olur mu? <gülüyor> Neyse şimdilik Macaristan'ımıza geri dönersek bütün bu işte Avrupa Birliği'nin yaptıkları yapabilecekleri vesaire diyorduk. Bir kere zaten bu Schengen anlaşması askıya alınırken doğru düzgün birçok şey yapılmadı, yapılamadı, kurallara uyulmadı. Yani daha önce işte Schengen'in elbette bu serbest dolaşım hakkının askıya alınması mümkün hukuki olarak ama Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğu bunu yaparken, üstelik Fransa gibi ülkelerden, ağır top ülkelerden bahsediyorum, gerekli hukuki kaideleri riayet etmediler Avrupa Birliği'ne. Zamanında şu şu tarihlerde biz bunu askı alıyoruz şu sebeple gibi bir bilgi verme e, gereğini dahi duymadılar. Sanırım bilgi, bir ilgi. biraz öncesinde bu göçmen krizi başladığında da çok benzer bir durum oldu. Bir evet, anne, elbet. Öyle. öyle çok benzer bir durum oldu elbette ama e, bu de mesela korona kriziyle bunun e, farklı bir şekilde işte uygulanmasıydı. E, ya yani toplam işte. E, 11 ülkenin sadece Şengel ülkelerinin tümünden, 26 ülkenin tümünden 11inin haber vermesinden bahsediyoruz. Yani e, büyük çoğunluk aslında kurala uymamış, hukuki yapmalarını e, yapması gerekenleri yapmamış. E, Macaristan da tabii ki bundan cesaret alarak bu kadar kapsamlı düzenlemeler kendi kafasına göre yapıyor. E, dolayısıyla e, şimdi böyle bir ortamda e, Macaristan ne yapılacak dersek? İşte ilk yapılabileceklerden bir tanesi Avrupa parlamentosunda parçası olduğu sağ grubun sağ muhafazakar grubun kendisi Avrupa Hakar grubunun bir ifumato çekmesi seni atarız demesi gerekiyordu bugüne kadar zaten fides neden atılmadı O çok zaten bugünün ne bugün ne yapılabileceğim cevaplayan <gülüyor> bir durum. Evet. Bugüne kadar zaten atmadılar e, ne yapsa. E, şimdi de kınama yazısında ancak e, partilerin bir kısmı imza verdi. E, bu da zaten e, durumun bölünmüşlüğünü gösteriyor. E, şimdi o parti grubu atmazsa Avrupa parlamentosundaki e, yakın zamana kadar e, işte hala çoğunlukları var ama e, yakın zamana kadar bütün bu aslında Avrupa'ya hükmeden... Partiler grubu bir şey yapamıyorsa Avrupa Birliği kurumları ne yapsın? Yapar mı bir şey sizce? Yapabilir mi? Kınamalar olacak elbette. Biz bu böyle şeylere alışık değiliz. Böyle şeyler burada olmaz gibi laflar ortada gezinecek. Ama önümüzdeki aylarda bunun çok kolay birdenbire büyük bir değişimle Avrupa Birliği tarafından yapacağız. Yani herhangi bir e, aksiyona dönüşebileceğini ben öngörmüyorum açıkçası. Evet gidişatı Peki nasıl değerlendirebiliriz Yani tabi e, Avrupa faslında bu Macaristan'ın ve Viktor Orban'ın e, durumu var ama aynı zamanda mesela e, sokağa çıkanı ve bu kuralları ihlal et e, kuralları ihlal edeni gözünün yaşına bakmayın vurun diyen. Filipinler'de Duterte'nin olduğunu görebiliyoruz mesela ya da bu ne olacak Amazonlar'da dahil hiçbir sorun yok. Aslında hafif bir nezleden ibaret diyen Bolsonaro da var. Kanarabalarına binin diyen Trump var. Evet tabii ki. Çeşit çeşitli örnekler. Şimdi bunlara bakarak Avrupa Birliği'nin teselli yönelik olarak Avrupa Birliği'nde teselli bulmak elbette mümkün. Avrupa Birliği'nde bir takım haklar, sınırlamalar, işte askıda olsa da bir takım haklar askıda ve sınırlamalar getiriliyor olsa da gene de en azından can güvenliğiniz var diyelim. Yine, en azından gene ekonomik haklarınız korunuyor, sağlık haklarınız korunuyor gibi teselli bulmak mümkün Avrupa Birliği'nin fil dişi kulesinde biraz aslında bu tutumu ben birçoğumuzun hayatındaki tutuma benzetiyorum. Yani nasıl olsa biz o şeye geri döneceğiz bu kriz bitecek ve biz kendi hayatımıza geri döneceğiz her şey çok güzel olacak gibi bir aslında şey var yaklaşım var bu işte Avrupa Birliği'nin yaklaşımı tam da ee, işte danimarka'da mesela Paskalya döneminde artık şey e, bu krizin geride kalmış olabileceği söyleniyor zaten danimarka'ya coğrafi olarak baktığımızda e, Avrupa'nın ortasında küçücük bir refah ve mutluluk adası gibi acaba öyle mi olacak danimarka demek istiyorum Öyle olmayacak tabii ki. Yani Danimarka da bütün bunlardan etkileniyor olacak. Şimdi nasıl, ne şekilde etkileneceğini ben burada oturup da bir kahaneet böylelerle şöyle olur, böyle olur demeyeceğim. Ama muhakkak e, o küçük İstriy diye gibi orada e, kalamayacaklar. Fakat bunun bilincinde işte e, birçok insanın olmadığı gibi Danimarka da e, bilincinde değil, farkında değil. E, ama bütün bu aslında korona krizin bize söylediği en başta dediğim gibi sizin kurduğunuz bütün o çok güvenli saydığınız ne varsa hayatınızda kurumlar olarak işte yapılar olarak vesaire hayat düzeni olarak bireysel olarak da olabilir. Kesinlikle güvende değil. İşte bu kadar kolay alt üst olabiliyor her şey. Demek ki o sırtını yansıdığın şeylerin hiçbirinin aslında bir geçerliliği yok. O zaman bunların yerine yenilerini kurmak lazım ki e, hayat gerçekten o nefes alıp vermeye değer hayat olabilsin. Ve onun dışında zaten işleyen bir hayat olabilsin. Her şey geçti nefes alıp vermeyi böyle hayatın asıl e, kıymeti işte vesaire bunlara girmeden de işlemiyor hayat yani olmuyor işte. Demek ki başka bir şey denemek lazım. Eğitim evet, olarak e, bu... da bu böyle. E, sağlık e, nus... olarak da böyle, ekonomik olarak da. Böyle. E, aynen öyle ve son zamanlarda oldukça e, yüksek sayıda saygı duyduğumuz e, önde gelen e, düşünür analistlerin yazılarından da e, bir e, yani örnek verecek zamanımız yok, bitti süre zaten ama evet. yani gördüğümüz şey şu e, bambaşka bir e, daha komünal birbirlerine komşuluk ilişkilerinin şey olduğu çok daha riayet edildiği sevgiye ve anlayışa dayanan yeni bir dünya doğması ihtimalini de, de ortaya koyan çok sayıda örnek var dünyanın dört bir tarafına yani en beklenmedik belki de beklenmedik Hindistan'da bile mesela paryalara işsiz kalmış aç kalmış insanlara yemek veren orta sınıf insanların bulunduğu kuruluşlara da rastlanıyoruz rastlıyoruz. Avrupa'da da var ve çeşitli yerlerde de Türkiye'de de örnekleri gözüküyor. Dolayısıyla farklı bir yeni bir dünyanın yeni bir internasyonalizmin zaten başka türlü de olmasının imkansız olduğunu söyleyen Chomsky gibi yazarlar da var. Bunlara dayalarak yeni bir dünyanın kurulmasına da tramplan olabilir bu koronavirüsü hadisesi diye de bir görüş var ve bence öyle bir notayla da bitirmekte yarar olabilir. Evet ya bütün bunlar aslında geleceğin bugünden farklı olmasını tahayyül edebilmek, yeni bir şey kurabilmek, vizyoner olabilmek. Elbette ki bunlar çok zor şeyler. Birçok insanın daha gerçekten maalesef harcı değil. Biz yapışıp kalmak istiyoruz olduğumuz yerlerde ve herkes hala herkes derken yani insanları çok genel diyorum kusura bakmayın ama birçok kişi hala eski refleksleriyle hareket ediyor i̇şte, işte bu liderlere sarılmak olabilir işte bir takım kurumlara sarılmak olabilir veya her zaman mesleğini kariyerini nasıl devam ettiriyorsa öyle devam ettirme hırsı olabilir Vesaire vesaire. Ama bütün bu bunlar artık geçersiz ve yeni bir şey. Şimdi gerçekten de bunu da düşünmek zor olabilir. Ya ne olacak ki işte gerçekten virüs bitecek ama bak birkaç ay sonra bunlar olmayacak. Öyle değil tabii ki. Tam bitti sanırken geri gelecek ondan sonra tekrar tekrar farklı yerlerde ortaya çıkacak bu sefer duvarlar farklı biçimlerde yükselecek o, o, bir takım ülkelereydi vesaireydi ekonomik etkileri zaten çok çok çok uzun sürüyor olacak. E, bütün bunlar demek ki hep her şeyin yeni baştan e, hayal edici olmak lazım en başta hayalcilik çok da kötü bir şey değil bazı zamanlar yepyeni kapıları eğer açabiliyorsa beraberinde bir vizyonerlik cesaret ve zeka varsa Lütfen o yüzden başkalarının fikirlerini kullanmayı da bırakın eğer bu programı dinleyenlerden bazı tekrar orada burada bunu yapacak olanlar varsa kendi fikirlerinizi üretin. Çünkü bilgi daha çok daha güzel. Ben dinleyicilerimizi azarlamadım sadece bazı yerlerde bizim aylardır yıllardır konuştuklarımızın şimdi yeni yeni çok yeni fikirlermiş gibi kendi fikirleriymiş gibi insanların bir takım düşünürlerin akademisyenler ve uzmanlar tarafından kullanıldığını görüyorum. Öyle değil. Açık Radyo bunları zaten söylüyordu. Biz zaten söylüyorduk. Lütfen geliştirin. Yepyeni şeylerle karşımıza çıkın. Dinleyicilerimizin hepsinin hayatını da bu şekilde değiştirin. Zaten çok harikada mektuplar ve yankılar evet, buluyoruz. Bu, sırada. bu arada çok mutlu ediyorlar. Dinleyicilerimizden gelen şeyler hakikaten de... E inanılmaz derecede bir heyecan veriyorlar ve enerji veriyorlar. Evet aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ne kadar Biz kıymetli de, olduklarını bilemezler. Evet aynen öyle. Biz de çok teşekkür ederiz. Sizin görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık tartış. Alp Ulagayla Spor Günaydın Alp Günaydın Ömer Bey Günaydın Günaydın Özdeş Evet korona günlerinde Spor Nasıl bahsedeceğiz Evet pozisyonunu aslında belirlemeye çalışıyor. Hala büyük bir belirsizlik var spor dünyasında. Başta futbol olmak üzere yani mevcut sezon bitecek mi bitmeyecek mi tartışması bir yandan devam ediyor tüm dünyada ve bundan sonrası için tüm işte ülkeler, ulusal federasyonlar durumlarını belirlemeye çalışıyor ama açıkçası kimsede net bir durum yok yani. Bu Türkiye için de böyle, Avrupa için de böyle. Yani bu mevcut sezonu bitirmenin yavaş yavaş imkansız olduğu fikri bence beliriyor. Yani çünkü belli ki biz birkaç ay daha seyircili spor pek göremeyeceğiz. Yani bunu söylemek mümkün bugünden. Böyle hani on binlerce kişinin, binlerce kişinin on binlerce kişinin tribünlerde olduğu bir Spor etkinliği düzenlemek herhalde toplum sağlığı açısından pek mümkün olmayacak. Yani bir örnek verelim. Temmuz ayında dünyanın en büyük tenis turnuvası diyebileceğimiz Wimbledon tenis turnuvası yapılır her yıl Londra'da. Wimbledon önceki gün aldığı kararla 2020 yılı turnuvasını tamamen iptal etti. Yani bir ertelemede söz konusu değil. 2020 yılında Wimbledon tenis turnuvası düzenlenmeyecek. İkinci Dünya Savaşı yıllarından beri ilk kez oluyor. Çünkü çaresiz kaldılar yani şu an yapacak bir durum yok. Büyük ihtimalle o turnuvanın seyircili düzenlenmesi mümkün olmayacaktı. Seyircili bir turnuva ihtimalinde hiç hesaba katmadılar. Ve tamamen iptal ettiler. E, Temmuz ayına kadar hiçbir tanes sunuması yok. Yani tarihi önce Mayıs ayıydı sanıyorum. Şimdi onu ATP ve w kadınlar ve erkekler tenisini yöneten, profesyonel tenisini yöneten iki kurum. Temmuz'a ertelediler. Yani Temmuz ayına kadar profesyonel tenis dünyasında bir turnuva yapılmayacak. E, yılın yarısını neredeyse kayıp demek. İkinci yarısı içinde doğrusu onlar önünü göremiyor. Biz de göremiyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Yani futbol tabii çok karmaşık. Türkiye'de de bu tartışma devam ediyor. Yani bu sezonu nasıl bitirelim Bitirelim mi diye yani bana yavaş yavaş şöyle geliyor. Şimdi bu sezonu bitirme fikri var. Ekonomik kayıplar, maddi kayıpları gidermek için bir parça ama bu yavaş yavaş imkansız hale gelecek. Çünkü birçok ülkede yeni yeni zirve yapıyor hastalığın seyri. Ve bu hastalığın artış eğrisini düzeltmek için daha belki haftalar belki aylar gerekecek. Bu sebeple futbolun oynanabileceğini düşünmekte az ihtimal yani seyircilik ihtimal zaten herhalde uzun bir süre olmayacak ama seyircisiz ihtimalde de bir futbol maçında sadece oyuncular değil işte sağ kenarındaki antrenörü destek ekibi 40-50-60 kişinin bir yere geldiğini düşününce küçük bir etkinlik değil seyircisiz oynamak bile son derece zor olabilir futbol için. Ee, bu durumda ben yani Türkiye'de olsun Avrupa'da olsun herhalde yaz ortası belki Eylül o tarihe kadar e, maç oynanmanın zor olduğunu düşünüyorum ki bu kadar aradan sonra bir de oyuncuların tekrar 3-4 hafta bir hazırlık süreci geçirmesi gerekecek yani bu aradan sonra oyuncuları hemen maça koyamazsınız ee, hemen maça çıktı çıktığı zaman bir sürü sakatlık olur yani bir tekrar oyuncuların form seviyelerini tutturmaları için bir hazırlık dönemi geçirmeleri gerekecek. 3-4 hafta yani bu buna dair işte açıklamalar yapılmaya Ciddi bir haberiyle çünkü bu aradan sonra hemen çıkıp maç oynamaları mümkün olmayacak. Sadece şunu söyleyebilirim bu işte bitirilemeyen yarım kalan sezona fazla kafa takılırsa... Ee, yeni sezon nerede kalp bulacak ve biz zincirleme etki göreceğiz biz. Yani gelecek sezon ne zaman başlayacak? Spor dünyası, futbol dünyası buna kafayı taktıkça. Gelecek sezon, yani bu sezonu Ağustos Eylül'de bitirelim o deniyorsa. Yeni sezon, Kasım, Aralık bu devamı var. Futbol ya da spor ligleri sürekli zincir halinde devam eden ligler ve etkinlikler. O zaman yeni sezonda da gözden çıkarıyorsunuz demektir. Ee, belki de en sağlıklısı bu sezonu artık bir rafa kaldırıp, işte geçerse sayanlar var, Belçika'da bir örnek var, orada bir tavsiye kararı alındı. Mevcut haliyle şampiyonu kabul etmek gibi bir tavsiye kararı alınmış. Oradaki federasyonun genel kurulu oylayacak bunu. Ee, bu sezonu işte rafa kaldırıp ya da bir şekilde tescil edip, ee, yeni sezonu biraz daha geç başlatmayı düşünmek. Yani bu e, koronavirüse bir tedavi de demeyelim. Yani bir aşı bulunmadan herhalde e, toplum sağlığı tehlike altında olacak hala. E, bu sebeple mesela belki de işte Ekim'den önce e, aşı ne zaman bulunur kestiremiyorum. Yani bir buçuk yıl diyen var belki daha önce olur. Evet. Belki Ekim'den önce tutma işte, maçı oranamayacak seyircili. Yani yeni sezonu biraz daha geç başlatmayı ama en azından daha sağlıklı bir şekilde başlatmayı hesaba katarak bir plan yapmak. Ben yani hem bu sezonu bitirelim hem yeni sezonu zamanda başlayalım Fikri'nin mümkün olabileceğini zannetmiyorum. Evet. Ben de bir şey ilave edeyim. Yani bir kere... E Olimpiyat oyunlarıyla ilgili olarak Japonya çok direnmişti ve sonunda teslim olmak zorunda kaldı. Halbuki malumu ilam etmek gibi bir şeydi bu. Sonuç olarak biliniyordu. Yapılamayacağının imkansız olduğunu, aklı, selime, sağduyuya filan hepsine aykırı bir durum vardı. Aynı şeyde şimdi direniyorlar yani... Bunun geçeceğini beklemek, bu zamanlamayla ilgili alışkanlıklarımız biraz önce de sizin öneyle konuştuğumuz bir meseleydi. Antonio Guterres'in mesela Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yaptığı açıklamada bu enfeksiyon eğrisinin düzelmesi, yasılması bir yana... Çok daha gerideyiz diyor ve öncelikle mesela 100 bin kişiye ulaşması için enfeksiyonun 67 gün, 2 aydan fazla zaman geçmesi gerekti. Halbuki birkaç gün sonra 100 bin günde 100 bin ve daha fazlası enfekte olacak. Ve bu yeni vaka sayısı da kesinlikle artacak, milyonlara varacak ve sağlık sistemleri çökecek yani çökme durumuna itecek sağlık sistemlerini, ekonomiler pike yapacak, tepe üstü, burun üstü düşecekler ve insanların da özellikle de yoksul kesimlerin ağır şekilde etkilenebileceği büyük bir şeyi daha başındayız diyor. Dolayısıyla da en kötüsüne hazırlanmak ve bunu önlemek için her şeyi yapmak zorundayız deyip, 3 plan 3 noktalı bir planı da önermişti. Yani şimdi burada sporda hiçbir şey olmuyormuş gibi ya daha mesela Türkiye'de hükümet bir türlü sokağa çıkma yasağı bile almadı bu 10 Mart'tan bu yana 65 yaş üstü ve kronik hastalık hastalara sokağa çıkma yasağı var. Ama seyahat sınırlandırması dahil bir dizi önlemi yaşama geçiren hükümet gönüllü karantina uygulamasını tercih ediyor. Bu durumda liglerin bile ertelenmesi konusunda seyircisiz oynanması tercihi vardı yakın zamana kadar. Yani bir kavrayış ve şey yapamama durumu var. Yani hala dört büyüklerden yani büyük diye adlandırılan kulüplerin başkanlarından. De ...devam ettirmeye yönelik bir şey de görünüyordu ki pek gerçekçi, görünmüyor bana. Ne diyorsun? Yani bunun şeyde de öyle, Avrupa'da da öyle. Çünkü bit, bit yarım kalan sezon dolayısıyla bazı maddi kayıplar olacak. Yani çünkü öğreniyoruz ki yayıncılar mesela oynanmamış, sezonun oynanmamış kısımları için ödeme yapmayacaklar. Yani bu sadece Türkiye için değil. Fransa'dan çok net bir örnek var i̇şte Nisan taksidini oradaki yayıncı ödemedi Mesela Ben yatırmayacağım dedi çünkü Karşısını alamıyorum yani maç yayını yok Ödemeyi yapmayacağız bu kulüplere Büyük bir maddi kayıp olarak dönecek Bu herhalde bir sürü ülkeyle aynı durum Söz konusu Bunu önlemek için Aslında biraz herkes kafayı buraya taktı yani Bu sezonu bitirelim bir şekilde Bu sezonun o kalan parasını alalım ama işte Bu olmayacak herhalde Yani bunu Bu mümkün olmayacak dediğiniz gibi yani. Ya, ko e, korona se sezonu bitmiyor çünkü. E evet yani evet, öyle. Yani şu ihtimal işte ben düşünüyorum. Hani e, dünyanın çok önemli bölümü evde çocuklar dahil işte, okula işe gidilemiyor. Hani toplumları eğlendirmek için spor önemli bir araç. Yani seyircisiz de olsa oynayalım, televizyondan yayınlansın ama spor etkinliği dediğimiz kişi, hani hele takım sporlarında iki kişi oynamıyor ki. Hani iki kişinin oranına bir spor belki bir önlem alınabilir. işte hani Sağlıklı iki kişi. Ama futbolu düşünelim. yani Sağda 11'er kişi var. E, yedekler dahil e, 36 kişi çıkıyor sahaya. E, teknik ekip, e, analizcisi, e, tıbbi ekibi, destek ekibi herhalde her takımda e, 15'er kişi vardır. E, ne etti? E, 65 kişi falan etti. Bir maçtaki görevli ki... İşte güvenliği yayıncısını falan kattığınızda yüzü bulacaktır o sayı bir maç için. Seyircisiz maçı söylüyorum ben. Evet. En az yani. Ee, hani bunu antrenman sahasında yapsanız bile. Ee, o kişilerin birbirine bulaştırmayacağının garantisi ya da sağlıklı olacaklarının e, bir önlemi olabilir benim önceden kestiremiyorum. Yani bu işte İsveç gibi ülkeler bile e, sokağa çıkma yasağı yapmayan yani nasıl diyeyim Tecrit yöntemini benimsemeyen ülkelerde bile bildiğim kadarıyla 50 kişiden fazla etkinlikler, 50 kişiden fazla kişinin bir araya geldiği etkinlikler yasaklanmış durumda. Yani biz secdiz futbol maçında antrenman sahasında bile işte 100 kişiden söz ediyoruz. Bu durumda çok mantıklı yani secdiz oynamı fikri yayıncı için tamam ama toplum sağlığı için ya da oyuncuların sağlığı için çok mantıklı gelmiyor. Hay bir de mesela şey geldi aklıma yani Amerika'nın önde gelen bilim insanlarından birisinin bir açıklaması vardı. Açık bir mektup yazmış Beyaz Eve Trump'a ve saygın bir bilim adamı Harvey Feinberg adında hem de çok kuvvetli bir şey var, uzun bir ismi var yani bağlı bulunduğu kuruluşun işte 21. yüzyılın sağlık tehditleri komitesi başkanı falan, bulaşıcı hastalıklar, Ulusal Bilimler Akademisi'nin falan. O diyor ki me mevcut çalışmaların sonuçları, araştırmaların virüsün nefes alınarak ya da havaya karış tını da gösteriyor diyor. Nefes almayalı ile sadece hapçırık, öksürükle değil. E şimdi bu durumda futbolcular diyelim sadece futboldan bahsedeyim ya da basketbol yani güreş gibi çok yakın şeylerden bahsetmiyorum. Futbolcular birbirlerini mesela baraj kurarken yani arada boşluk mu bırakacaklar? Nasıl olacak? Yani Seyircisiz bile oynansa bu mantıksız değil mi yani? Ya da yani baraj kol, baraj değil. Falan. Ya şeyi düşünelim Futbol basketbol çok temaslı Oyun savunmada ee, Daha temaslı hı. ne olabilir yani? Bir korneri düşünelim Kornerde bir takımın ceza sahasında Kaç kişi oluyor ee, 22 oyun 18'i O ceza sahasının civarında oluyor Onun 12'si böyle iç içe oluyor Topa birbirini vurduğunu vurduğunu Topa vurabilmek Kol kola yani evet Tabi tabii dip tipi oluyorlar yani e, temassiz bir oyun değil ki Hani şey olsa e, Voleybol gibi e, Olsa en azından sağlar ayrı Mesela Hani doğrudan temas yok Kendi takım arkadaşınızla belki yakınsınız ama Rakip takım oyuncusuyla Doğrudan temasınız yok top gidip geliyor Futbol basketbol öyle oyunlar değil Çok ciddi temaslı oyunlar yani, yani, Ayrıca o, yaralanmalar Sakatlanmalar gelmeler, board, tabii, tabii, evet. tabii, tabii tabii Büyük bir e, endişe olacaktır Bir de yani şu Toplumsal, kişisel olarak bizim ya da toplumsal olarak geçirdiğimiz şu bir travma söz konusu. Yani futbolcular, sporcular bundan muaf mı? Onların da elbette zaten başka yerde aileleri yakınları var. Başka ülkelerde belki. Çünkü çok uluslararası bir oyunu yani düşünelim. Birçok sporcu, futbolcu başka ülkede, başka şehirde oynuyor. Bir de kendileriyle ilgili yani e, sıkıntıları olabilir elbette. Endişeleri olabilir. E, bir de bir tabii e, bu... Koronavirüs kontrolün altına alınacağını bir şekilde bir noktada düşünüyoruz. Ee, ne kadar zaman geçer kestiremiyorum. Bunun bir büyük bir maddi e, yıkımı olacak tabii. Yani dünya konumisi için zaten söz konusu ama spor içinde e, büyük bir sıkıntı olacağını söyleyebiliriz. Yani bu birçok alanda olduğu gibi burada da spor alanında da işte daha az izlenen küçük sporları ya da amatör sporu, altyapı sporlarını daha fazla vuracak tabii ki. Yani kendi kıt kaynakla geçinmeye çalışan ya da devlet desteğine, kamu desteğine muhtaç spor dalları için büyük bir sorun. Mesela yani olimpiyat yıllarında bu sponsor gelirinin en fazla olduğu, sponsor gelirine en fazla bağlı olan işte jimnastik, yüzme, işte kürek yani olimpik sporlar çok fazla etkilenecek bundan olimpiyatların yapılamadığı bir yılda birçok sporcu belki kariyerlerini erken bitirecek zaten. Yani buna dair mesela bir sinyal aldık. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük jimnastikçilerinden Simon Biles belki 2021'de olmayabileceğini dün ilk defa açıkladı. Bir röportaj Hı -hı. verip galiba USA konuştu. Yani böyle bir ihtimali var. Şimdi futbolla ilgili tartışma da şu İngiltere'de bazı takımlar bu hükümetin maaş desteği programına başlıyorlar. Mesela Tottenham Hotsport takımı. Işte İngiltere'nin en zenginlerinden. Takım buna başvurdu. İşte şeyin bir kısmını hükümet versin diye ama buna başvurduğu gün öğreniyoruz ki Tottenham Tepe yöneticisine 20 milyon sterli şey, maaş ödemesi yapmış mesela. Bir yıl. Yani İngiltere'nin en zengin takımlarından. Halbuki işte bu belli ki burada üst düzey futbolcuların, sporcuların biraz fedakarlık etmesi gerekecek. Yani onlar çok kazanan kesim. Evet İngiltere'de 4. ligindeki adam değil çünkü o zaten sınırlı bir para kazanıyor ama en üst liglerdeki oyuncular en azından bu maçların oynanamadığı süre için fedakarlık etmek durumunda. İşte bu birçok takımda uygulanmaya başladı. Yani oyuncularla tabii görüşerek yapılması gereken bir durum bence bu. Barcelona takımında bile %70 maaş indirimi olacak. Maaş şeyin maçlarını oynanamadığı Aylar boyunca yani bu tabi ne kadar süreceğini göreceğiz. Ama bu evet yani şu şu da var hı hı. yani sokağa çıkma'nın bile kısıtlandığı yasak olmasa bile bir durumda deplasmana nasıl çıkılacak gibi absürt bir durum var ama asıl bence konuşulmamız gereken eskisi gibi olmayacak hiçbir zaman bambaşka bir toplumsal yeni bir enternasyonalizmin doğması ve yeni bir toplumsal anlayışın geçerli olması e, olacağı bir dünyayı konuşuyor olmamız lazım. Ee, hele spor için düşününce spor dediğim gibi çok uluslararası bir alan haline geldi. Yani sadece futbol için değil bir sürü spor dalında e, yüzlerce ülke yani işte sadece Türkiye'de bilmiyorum şeye bakmak lazım. Türkiye'deki takım sporlarında yani futbol, basketbol, voleybol Kaç ülkeden yabancı oyuncu oynuyor bir sezonda? Belki 80-90 farklı ülkeden. Yani sadece Türkiye'den bahsediyorum ben. yani i̇şte evet. Amerika, Basketboldan Amerikalılar ilk aklımıza geliyor ama bir sürü farklı ülkeden oyuncu var. İşte geçen gün bir telefon konuşmasında şahit oldum. Türkiye'deki Amerikalı basketbolcular ülkelerine dönmeyi tercih ettiler bu süre içinde. Yani herhalde birçok takımın oyuncusu ABD'ye geri dönmüş. Ama hangi takım? E, hangi oyuncu? Trindadlı bir oyuncu. ABD birisi de yok. ABD de gidememiş, ülkesine de gidememiş. Türkiye'de kalmak zorunda. Trindas ve mesela. Yani evet. bir örnek. Ee, şimdi bundan sonrası için bu uluslararası düzen sürebilecek mi? Futbolda yani sürdürülmek istenecektir. Ama bir süre aksayabilir. Bir yani temaslar aksayacak. Çünkü bugün çok daha fazla uluslararası etkinlik var. Yani ülkeler arası gidip gelinen çok fazla etkinlik var. Yani 40 yıl önceyle falan kıyasladığımızda inanılmayacak kadar çok uluslararası turnuva, maç, müsabaka var. E, bu bir süre sekteye uğrayacak. Ama e, şu açıdan da bir küçük ümit olabilir. Dün e, ya da önceki gün gelen bir haber bir parça umutlandırdı. Yani bu böyle zor bir dönemde e, biraz e, nakiti kasasında para olan e, kurumlar, şirketler tabi şanslar. Bu bir uluslararası kurums aslında bu zorda olanlara yardım için büyük bir fırsat. FIFA'dan böyle bir mesaj geldi. Tam benim asla düşündüğüm gibi. Bunu herhalde UEFA ya da Uluslararası Olimpiyat Komitesi de yapacaktır. Çünkü bunlar e, geçen 30-40 yılda çok para kazanan ve kasasında para olan uluslararası kurumlar. Öğreniyoruz ki FIFA'nın 2,7 milyar doları varmış. Ee, Önemli bir nokta bu senin söyledi. Evet, evet kasasında yani bu işte tam bunu kullanacağımız kullanabilecekleri vakit zaten. Evet yani meçhul topluma değil belki ama zordaki federasyonlara, küçük takımlara, e, maaşını alamayan e, işte binlerce futbolcuya e, destek olabilecek bir dönem yani önümüzdeki işte altı ay bir yıl, böyle bir sıkıntı olacak bir sürü küçük kulüpte, küçük takımda, küçük federasyonda ya da işte. Alt on binlerce futbolcu da. İşte tam ee, da yeni tabii. bir dayanışma, destekleşme, karşılıklı yardım, digerkamlık çağının ıı, eşiğinde olma, olduğumuzu düşündüğüm bir an. Yani bu dönüşüm olursa ancak insanlık ıı, ve iklimi bir da hepsini birden kurtarma yolunda bir girişme geçebiliriz. Ee, bir de yani bu şimdi ıı, birçok ülkede hükümetler yüz milyarlarca hatta trilyonlara varan yardımlar yapıyorlar değil mi? Yani bireylere, şirketlere, esnafa, çalışanlara evet. böyle yardımlar var. Yani bu süreç bittiğinde bunun maliyetini yine kamuya mı yayacaklar olduğu gibi? Yoksa aslında işte çok büyük zenginlerden, dev şirketlerden biraz bunun karşısına almak lazım. İşte futbolun bir uluslararası aslında kamusal bir kurumu var. Biraz işli iş şirket gibi gözüküyor ve bazı davranışları nadir e, ama FIFA böyle bir kaynağı ortaya koydu. E, bunu bir şekilde kullanması lazım yani çünkü belli ki spor dünyasında da e, birçok kişi ve kurum zorluk yaşayacak. 2,7 milyar dolar da güzel bir kaynak yani e, yıllarca <gülüyor> değil ama altı ay bir yıl için e, e, burada durumu kurtarabilir zaten futbolun marshall planı diye. İlk anda lanse edildi. Ee, muhtemelen Uluslararası Olimpiyat Komitesi de böyle bir şey yap yapacaktır. Onların ne kadar nakit olduğunu bilmiyorum yakın bir meblağ olabilir. Ama bunlar televizyon yayınları sayesinde işte yıllardır e, yani Kerem Hoca gitmeyen kurumlar bunlar ama kar eden, e, iyi anlaşmalar, iyi sponsorluk anlaşmaları, yayın anlaşmaları sayesinde kar eden kurumlar. Şimdi işte bu nakitleri, kasadaki parayı Kullanma zamanı. Ee, Hadi bakalım. Pamuk eller için. cebede. Evet. Evet. Aynen öyle. Peki bitiriyoruz galiba. Ee, çok yöndük evet. ee, haftanız. Yani oradaki hafta. belirsizlik zaten devam ediyor. Mutlaka yeni gelişmeler olacaktır. Ee, onları gelecek haftalarda konuşuruz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Alp. Teşekkür Görüşmek ederiz. Üzere. Alp Ulaga'yla Spor. Bu şekilde de kapatıyoruz iki saatlik programımızı ve bu haftanın açık gazetelerinin sonuncusunu da. Müzik bile çalacak zaman olmuyor ama olağanüstü günlerdeyiz. Ma maalesef böyle bu günler. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Ayarla birlikte Berhem Baltaş'ta da birlikteydi. Zorlu bir teknik çabalarında üst düzey fedakarlıklarla gerçekleştirebildiği 200'ün üzerinde programcımızın hepsinin evlerinde bulundukları yerden yaptıkları bir yayın dönemindeyiz. Başarıyla da gidiyor. Çok büyük fedakarlıklar dediğim gibi de oluyor. Herkese çok teşekkür ederim. Dinleyicilere de öyle. Ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.